Kaf suresi 36. Kaf çok şerefli, şanı yüce Kur'an kanıttır ki kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Ama onlar kendilerine içlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, ''Bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür.'' dediler. Biz, yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır aksine gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar. Onun için onlar karma karışık bir iş içindedirler. Peki onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki onu biz hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz? Ve biz Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açtık. Ve ona öğüt olarak geri yayıp döşedik. Ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü iç açıcı, göz alıcı her çiften bitkiler bitirdik. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, kullara rızık olmak üzere tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek kurma ağaçları bitirdik. Ve biz, onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte diriliş böyledir. Onlardan önce Nuh'un toplumu, Ashab-ı Res ve Semud yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Ashab-ı Eyke ve Tubba toplumu da. Bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da, benim azabım hak oldu. Peki, biz İlk oluşturmada acizlik mi gösterdik? Hayır, ama onlar yeni bir oluşturuluştan kuşku içindedirler. Ve andolsun insanı biz oluşturduk. Nesli'nin kendisine neler pısıldadığını da biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağından ve solundan her yanından yerleşik iki tespitçi... Onun her işini tespit edip dururken insan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır gözetleyen bulunmasın. Ölümün sarhoşluğu gerçekten gerçek ile gelmiştir de, Ey insan! İşte bu senin kaçıp durduğun şeydir. Ve surda üflenmiştir. İşte bu korkutulan gündür. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Ve onun yaşıtı olan arkadaşı İblis dedi ki, işte yanımdaki hazır. Haydi İblis ve tanık, ikiniz, tüm inatçı, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, hayrı alabildiğine engelleyen, kendine haksızlık eden, ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. O ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmişti. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Onun yaşıtı olan arkadaşı İblis dedi ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Allah dedi ki, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla yanlış iş yapan, yaptıkları iyi amelleri noksanlaştıran, haksızlık eden biri değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp, yaklaştırılmıştır. İşte bu, çokça yönelen ve çokça koruyan Rahman'dan, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Şüphesiz ki bunda aklı, anlayışı, Vicdanı olan veya kendisi tanık olarak kulak veren kimse için elbette öğüt vardır. Ve kesinlikle biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı evrede oluşturduk ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. O nedenle sen onların söylediklerine karşı sabret. Ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve geceden bir bölümde her fırsatta Rabbinin övgüsüyle birlikte arındır. Ve boyun eğip teslim oluşların, ikna oluşların arkalarında inkarcıya iman ettirdikten sonra da onu arındır. Ve sen bir seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün... O çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış diriliş günüdür. Gerçekten biz, evet biz, hayat veririz ve öldürürüz. Dönüş de yalnızca bizedir. O gün yer onlardan çabuk yarılır. İşte bu sadece bize kolay bir toplamadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Ve sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.''